Rüvey daha konuşacaktır. Ebu Hanzala, Allah'ın adıyla. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki, İnsanlara öyle aldatıcı yıllar gelecek ki, o zaman yalancılar doğrulanacak, doğru sözlüler de yalanlanacaklardır. O zaman hainlere güvenilecek, güvenilir olanlar da ihanetle suçlanacaklardır. İşte o zaman bir daha konuşacaktır. Dediler ki: bir daha da nedir? Buyurdu ki: Hiçbir işe yaramaz, değersiz kişidir ama tüm insanları ilgilendiren meselelerde konuşur. İbn Mace. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle Müslümanlara sıradan bir gaybı haber vermemiş, onları uyarmıştır. Hadiste anlatılmak istenen asıl gaye bu yılların vuku bulacağını bildirmek değil. Müslümanların rüveybida olmaktan sakınmaları ve bu sıfata sahip insanlardan uzak durmalarıdır. Aldatıcı yılların içerisinde yaşıyoruz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği aldatıcı yılları idrak etmiş bulunuyoruz. Bunun kanıtı, insanların ölçülerinin bozulmuş olmasıdır. Hadiste anlatıldığı gibi yalancılar doğruluk makamına, hainler eminlik makamına ulaşmışlardır. Bu iki vasıf mühimdir. Din ve dünya işlerinde istikametin sağlanması ancak bu iki vasıfa bağlıdır. Günümüzde yalancılıkla meşhur kitle iletişim araçları, insanların haber kaynağı durumundadır. İnsanları ifsat etmek, akidevi ve ahlaki olarak yozlaştırmak için küresel fesat komitelerinin sözcüsü olduğu aşikar olan bu kurumlar, aynı zamanda insanların gönüllü olarak tercih ettikleri rehberleridir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem söylediğini ilk etapta anlamak zor olsa da, bu zaviyeden bakılınca anlaşılması daha kolay olacaktır. İnsanlar bir yandan yalancı olduğunu ikrar ettikleri bu araçları, aynı zamanda kaynak kabul etmekte doğrulamış oluyorlar. Aynı şey hainlik için de geçerlidir. İnsanların iki cihanın saadetinin kaynağı olan, Din ve dini meselelere yaklaşımına bakıldığında, Allah Resulü'nün haber verdiği vaka net biçimde görülür. İnsanların dini öğrenmek için her fırsatta eleştirdikleri, okudukları Kur'an'dan, kıldırdıkları namazdan dolayı para alan ve din hizmetini geçim kaynağı olarak algılayan hocalara başvurduğunu görürüz. Dünyevi meselelerde, kısa bir konuşmasına dahi tahammül edemedikleri ve dinlemekten sıkıldıkları insanlara, yaratılışın anlamı olan Allah'a kulluk meselesini sormaları, hainlerin emin olarak addedilmesindendir. Bunun gibi insanların yönetimlerini çalan, çırpan, onları sömüren, insanlara teslim etmeleri de bu garabetin bir parçasıdır. Üstelik yapılan hırsızlık ve sömürü, insanların gözü önünde cereyan ediyor. Hadiste anlatılan yılların içerisinde yaşıyoruz. Burada zikredilen ve daha vereceğimiz nice örnek, İslam'ın belirlediği ölçülerin bozulduğunun delilidir. Tevhid ve sünnetin hakim olduğu toplumlarda her şey, Allah'ın subhanehu ve teâlâ kitapla beraber indirdiği ölçülere tabidir. Maddi ve manevi tüm değerler, vahiy menşelidir. İnsanların adaleti yerine getirmeleri için, beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki, onda büyük bir kuvvet, ve insanlar için faydalar vardır. Hadid Suresi 25. Ayet Bir toplumun ölçülerini bozması, yerin ve göğün fesada uğraması, açlık ve korkunun hakim olması anlamına gelir. Çünkü ölçülerin bozulması, insanların hevalarına göre ölçüler belirlemesidir ki, Allah subhanehu ve Teala bu durumu kitabında şöyle izah eder. Eğer hak, onların hevalarına uyacak olsaydı, elbette gökler, ve yer ve onlarda olanlar fesada uğramış olurdu. Mü'minun Suresi 71. Ayet Allah'ın Subhanahu ve teâlâ ve Resulünün belirlediği ölçülerde söz hakkı doğrularındır. Allah'ın Subhanahu ve teâlâ ve Resulünün belirlediği ölçülerde söz hakkı doğrularındır. Topluma öncülük edecek olanlar, eminlik vasfını bulunduranlardır. Yalancı ve hainlerin hiçbir kıymeti yoktur. Bilakis onlar, İslam toplumundan dışlanan, ameli ve sözlü alanlarda kendilerine hak tanınmayanlardır. İnsanlık, bu ölçüleri yitirdiği için türlü problemlerle karşılaştıkları gibi, Müslümanlar da karşılaşmışlardır. Ölçüler ve ona bağlı olarak adalet ve huzur genel bir meseledir. İnsanlık, Allah'ın subhanehu ve Teala indirdiği ölçüleri bozduğunda yer, gök ve içindekiler fesada uğrada gibi, Müslümanlar da bireysel ve toplu olarak aynı sıkıntıyı yaşarlar. Burada dikkat çekmek istediğim başka bir husus, ölçüler bozulduğunda bunun cezası olan fesadın mahiyetidir. Fesad kavramı, salah kavramının zıddıdır. Salah, yapılan işin Allah'ın subhanehu ve Teala rızasına uygun olup, Allah'ın subhanehu ve Teala, o işe vaad ettiği güzelliklerin elde edilmesidir. Fesad, yapılan işin, Allah'ın Subhanehu ve Teala rızasına uygun olmaması ve vaad edilen güzelliklerden mahrum olma bazen de zıddıyla cezalanmadır. Ölçülerin kaybolduğu her yerde fesat kaçınılmazdır. Buna birkaç örnek verecek olursak, Allah Subhanehu ve Teala ticareti mübah kılmış ve ona bir takım ölçüler belirlemiştir. Buna ticaret fıkı diyoruz. Bu ölçüler gözetildiğinde bereket ve gönül genişliği. Allah'ın subhanehu ve Teala vaad ettiğidir. Ölçüler bozulup, işler Allah'ın subhanehu ve Teala rızası dışında cereyan ettiğinde, bereketsizlik ve açgözlülük yaygınlaşır. Bir başka örnek, evliliktir. İslami ölçüler gözetilip, Allah'ın subhanehu ve Teala rızası söz konusu olduğunda, bunun karşılığı, size kendi nefsinizden huzura kavuşabilesiniz diye eşler yaratıp, aranıza sevgi ve merhamet koyması da, onun ayetlerindendir. Bunda düşünen toplum için ayetler vardır, ayetidir. Rum Suresi 21. ayet. Şayet bir evlilikte sevgi, şefkat ve huzur, sükûnet yoksa, orada İslami ölçülerin gözetilmediği ve bu ifsadın neticesi olarak evliliğin fasit olduğu anlaşılmalıdır. Cemaatsel çalışmada bir başka örnektir. Cemai hizmet Allah'ın Subhanahu ve Teala insana büyük lütuflarındandır. İnsanın tek başına yapmasının mümkün olmadığı birçok salih amel, cemaat içerisinde mümkün olmaktadır. Şeytanın tek kişiye yönelik hileleri, cemaat içerisinde boşa çıkmaktadır. Her işimize ölçü getiren İslam, cemaatsel beraberliğimizin nasıl olması gerektiğine dair de ölçü belirlemiş, bizleri ifsat ve fesattan muhafaza etmiştir. Rahatlık anı, zorluk dönemi, fitne ve benzeri her halde uyulması gereken ölçüler vardır. Bunların çiğnenmesi, kişinin kendine ve çevresindekilere fesat getirmesi ve cemaat olanlara vaat edilen hayırlardan mahrum olunması anlamına gelir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ama ana unsurdan kopmamak kaydıyla. İslam hayatımızda olan her şeye ölçü belirlemiştir ve vaat ettiği güzellikler, o ölçülere bağlı kalındığı sürece hayatımızda görülebilir. Rüveybi olanlar konuşacak. Hadisin son cümlesiyle anlatılan ve bizlerin bugün müşahade ettiği bu hal ölçülerin bozulması neticesidir. Ölçülerin korunduğu toplumda herkes kendi haddini bilir. Haddini bilmeyenin insanlar tarafından engelleneceği ve istediği neticeye elde edemeyeceği kesindir. Ancak ölçülerin kaybolduğu yerlerde, Toplumun ayak takımı önce olmaya kalkar. Boylarını fersah fersah aşan meselelerde söz söylemeye kalkarlar. Rüveybidalaşmanın birçok sureti vardır. Özü, kişinin kendine vazife olmayan alanlara müdahale etmesi ve haddini bilmeyerek kendini aşan meselelerde konuşmasıdır. Örneğin, kadının evinde yöneticisi erkektir. Bu Allah'ın subhanehu ve teâlâ belirlemesi Kadın söz dinleyip itaat etmesi gerektiğini unutur ve sözünü dinletmeye kalkışırsa evlilik kurumu çöker. Kadın bu haliyle rüveybida sınıfından olur. İşçinin vazifesi aldığı parayı hak etmek ve patronuyla olan anlaşmasına bağlı kalmaktır. Haddini aşar ve iş sözleşmelerine müdahale eder, diğer işçilerin sahasına karışırsa işi bozmuş ve rüveybida olmuş olur. Öğrenci olanın vazifesi, Dinlemek ve Anlamaktır. Öğrenci dinleme, anlama ve öğrenme faaliyetine son verir, anlatma, dinleme ve öğretmeyi vazifesi bilirse, daha olmuş olur. İslami çalışmada birey olanın vazifesi, haram olmadığı müddetçe dinlemek ve itaat etmek, kendisine verilen görevleri ihsan üzere yerine getirmektir. Kişi vazifesini unutup dinlemek yerine eleştirmeye, itaat yerine karşı çıkmaya, İhsan üzere iş yapmak yerine yarım yamalak iş yapmaya başlarsa rüvey bid'a olmuş olur. Kendi hayatlarını idame ettirmekten aciz, çoluk çocuklarına hükmedemeyen idarecilerin toplumun başına geçmesiyle sosyal ve ekonomik sıkıntılara ve adaletsizliklere muhatap oluyoruz. Çünkü bu insanlar İslami ölçüye göre rüvey bid'adır. İslam toplumunda yönetilen olarak dahi duruma hakkı olmayanların Müslümanlara yönetici olması düşünülemez. Müslümanların kendi aralarındaki ilişkileri de bu esasa tabidir. Müslümanlar adına konuşacak olanlar, alimler, emirliği hak eden yöneticiler ve hikmet erbabıdır. Gerek İslam cemaatinin iç meselelerinde, gerek dışa bakan yönünde Allah'ın, Resûlünün veya Müslümanların kendine konuşma yetkisi vermediği insanların konuşması, rüveybida olanların öne çıkması anlamına gelir. Yazının başında değindiğimiz gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle sadece gaybi bir haber vermiyor, aynı zamanda bizleri sakındırıyor, bizlere bazı sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumlulukların ilki ölçüleri muhafaza etmek ve hakkı erbabına teslim etmektir. Yalancı olana yalancı muamelesi yapmak, hain olana hain gibi davranmaktır. Ölçülerin bozulmasına sözlü ve ameli olarak karşı durmaktır. Bu durum birçok Nas'la hükme bağlanmış ve Müslümanlar uyarılmıştır. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Nisa suresi 58. ayet Resulullah etrafındaki sahabelere bir şeyler anlatırken, bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sözünü kesmeyip konuşmasına devam etti. O kadar ki oradakilerden kimisi kendi içinden bedeviyi işitti ama sorusundan hoşlanmadı. Kimisi de galiba işitmedi diye durumu yorumladı. Derken Resulullah sözünü bitirince o kıyameti soran nerede buyurdu bedevi. Benim buradayım ya Resulallah dedi. Bunun üzerine peygamber Emanet zayi edildi mi, kıyameti bekle buyurdu. Emanet nasıl zayi olur dedi. Resulullah da, iş, ehil olmayana verildi mi, kıyameti bekle buyurdu. Buhari Ölçüleri muhafaza etmek ve İslam'ın değer verdiğine değer verip, değersiz kabul ettiklerini önemsememek sorumluluklarımızdandır. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen toplumlar, isteseler de istemeseler de, bunun bir adım sonrası olan ayak takımının, onlar adına söz söylemesine mahkum olacaklardır. İkincisi, rüveybida olmamaktır. Bunun yolu, insanların sorumluluklarını ve haddini bilmesidir. Bu bilinç canlı tutulmalı ve nasihatleşme suretiyle canlılığı korumalıdır. Bunu sağlayacak unsurlardan biri, bize sürekli Allah'ı hatırlatan, hayra teşvik eden ve hikmeti tavsiye eden insanlarla bir arada bulunmak, onları örnek almaktır. Rüştünü ispat edememiş, Müslümanlar arasında kendisine söz hakkı tanınmadığı halde, her meselede konuşan insanlardan elde edeceğimiz bir hayır yoktur. Bunun yanında, bu kötü ahlakla ahlaklanmak, veya bunu normal görmeye başlamak, karşılaşacağımız en büyük musibettir. Üçüncüsü, daha olan insanlara müsaade etmemektir. Haddini bilmeyen, kendine vazife olmayan işlerde konuşanlara engel olmak, hadlerini bildirmektir. Bu, İslami bir toplumun oluşmasında esas olan şeydir. Kendi sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz gibi toplumsal sorumluluk almak ve münkerin yayılmasını engel olmaktır. Aksi halde bizlerin ıslah olması toplumun ıslah olması için yeterli değildir ve bireysel ıslah toplumsal fesadın içinde barınamaz, süreklilik arz edemez. Allah'ın hudutlarını koruyanla bunları aşan kimseler Kur'an sonucunda bir kısmı geminin güvertesine bir kısmıda da alt kata yerleşen gemi yolcularına benzerler. Su ihtiyaçlarını karşılamak için, sürekli üst kata uğramak mecburiyetinde olan alt kattakiler, biz bulunduğumuz yerde bir delik açsak ve yukarıdakilere hiç dokunmasak derlerse ve yukarıdakiler de bunları arzularına göre bırakırsa, hepsi helak olur. Onları engellerlerse, hepsi kurtulur. Buhari, İmam Ahmet Hep beraber helak olmamak, ve toplumsal fesadın içinde boğulmamak için rüveybidalaşmaya engel olmak zorundayız. Selefimiz bu konuda çok hassas davranmış ve rüvey rüveybidalaşma tehlikesine karşı ciddi tepkiler vermişlerdir. İmam Malik'in Rahimehullah hocası olan Rabia'nın Rahimehullah ağladığını gördüler. Bir sıkıntım mı var dediklerinde şöyle cevap verdi. İlmi olmayana fetva sorulduğunu gördüm. Burada öyle fetva verenler var ki, Hırsızdan daha çok hapsedilmeyi hak ediyorlar. Ebedül mutfî vel musteftî. İmam Malik'e bir soru soruldu. Bilmiyorum diye cevap verince çevresindekiler şaşırdı. Bu çok basit bir meseledir dediler. Malik rahimeullah kızdı ve ilimde basit mesele olmaz dedi. Allah'ın kitabında şu ayeti duymadınız mı? Şüphesiz biz sana ağır bir söz yükleyeceğiz. Müzzemil suresi 5. ayet. İlmin hepsi ağırdır dedi. Bu minvalde örnekleri çoğaltabiliriz. Bunların özü, selefin rüveybidalaşmaya ve buna yol açanlara ciddi anlamda tepki gösterdikleri ve bu durumu musibetle eşit gördükleridir. Bizler de bu sorumlulukların bilincinde olup rüveybida olmaktan ve birilerinin rüveybidalaşmasından Allah'a sığınmalı, dikkatli olmalıyız. Bu hem cemaatsel hem de bireysel sorumluluklarımızdandır. Allah subhanehu ve Teala bizleri bu sorumluluğunu yerine getirenlerden kılsın. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 15. sayısında yayınlanmıştır.